Allah ile Konuştuğunda Özcan Yıldırım Allah'a adım adım giden yolda seninle bir oturumu daha nasip eden yüce zata hamdolsun. Manidar bir hikayeyi seninle paylaşarak bu oturumumuza başlamak istiyorum. Bir adam berbere tıraş olmaya gider. Berberle aralarında hoş geçen sohbetten sonra berber açıkça Allah'a inanmadığını söyler. Adam da bunun nedenini sorar. Berberse. Kendisinin ihtiyaç sahibi olduğunu fakat Allah'ın ona yardım etmediğini, eğer Allah var olsaydı böyle bir sıkıntısının olmaması gerektiğini söyleyerek inanmadığını söyler. Adam şaşkınlık içerisinde berberin işi bitene kadar susmayı yeğler. Ücretini ödedikten sonra çeker gider. Birkaç dakika sonra adam süratli ve kızgın bir şekilde geri döner. Sen berber falan değilsin, berber olmaya da layık değilsin der berber. Neden? Ne oldu ki? Adam, çünkü ben caddede giderken bir adam gördüm ki, saçı uzun ve birbirine girmiş. E, sen onu tıraş etmemişsin. Berber, benden isteseydi onu elbette tıraş ederdim. Adam, Allah için en güzel misal vardır. Demek ki sen de Allah'a yönelip ondan istemiş olsaydın, o da sana yardım edecekti. Allah Kur'an'da bize bunu haber vermektedir. Kullarım sana beni soracak olursa, muhakkak ki ben onlara çok yakınım. Dua edenin duasına icabet ederim. O halde bana dua etsinler ve bana iman etsinler ki, umulur ki doğru yola erişirler. Bakara 186 İnsanın başına musibet geldiğinde, aklına gelen ilk şey, bu musibeti sevdiği kimseye haber vermektir. İnsanlar içerisinde kendisine en yakın olanı anlatmak. Aslında bu insanın doğasında olan bir durumdur. Eş işten eve geldiğinde iş yerinde yaşamış olduğu olayları ilk olarak eşine anlatır. Çocuk karşılaştığı olayları hemen ebeveyne anlatır. Kısacası kim kimi kendisine yakın görüyorsa ona açılır, ona kendi durumunu arz eder. Allah subhanehu ve Teala kulların konuşmaya yakın bir dosta muhtaç olduğunu bilmektedir ihtiyaçlarını anlatacakları, hüzün ve kederlerini paylaşacakları bir dost. Allah subhanehu ve Teala kullarının isteklerini karşılar ve onlara bir kapı açar. Gece ve gündüz her an açık olan bir kapı. Allah ile konuşmak, hangi vakitte konuşmayı, ona derdini arz etmeyi, rahatlamayı istersen, varlığı daim olan bir Rabbin olduğunu unutma. O'nu ne uyku alır ne de uyuklama. O'nu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Bakara 255 Evet, bu ayeti belki tabüden yıllarca okuduk. Fakat Allah'a her an iltica edeceğimizi belki hiç düşünmedik. Allah subhanehu ve Teala her an diri olan, tüm beşeri zafiyetlerden uzak olandır. Biz halepür melalimizi, Bize en yakın olan kimselere götürmeyi arz ediyor. Fakat en yakın olan, muvahhid kullarının dostu olduğunu Kur'an'da söyleyen Allah'a götürmüyor. Sadece kullarla mutmain oluyorsak, bu Allah'ı dost görmediğimizin göstergesi değil midir kardeşim? Şöyle bir örnekle düşünelim. Bir ülkede bir kral var. Bu kralın muazzam bir mekanı veya sarayı var. Bu saray o kadar büyük ki senin krala ulaşman için gelen kimseleri karşılayan sorumluyla görüşmen gerekir. Bu kişi seni kapıdan da kovabilir, içeri de alabilir. Sen içeri girip bu sorumludan kralla görüşmeyi talep etsen, o ya kralın randevu takvimine göre sana gün verecek veya vermeyecektir. Diyelim ki bu sorumluyla görüşmeyi başardın. Seni dinleme ihtimali de var. Dinlememe ihtimali de. Dinlese senin isteğini kabul etmeyebilir de. Ne haller ama. Mahluk, muhtaç olan, aciz olan, Rabbi karşısında zelil olan mahluk. Bu ihtimaller sadece mahlukat için geçerlidir. Onun için asla bunlar söz konusu dahi değildir. O her daim mevcut olan, fani olmayandır. Senin yapacağın tek şey abdest alıp kıbleye dönüp Allahu Ekber diyerek, tüm dünyayı arkana atmaktır. Bunu yaptığın anda Rabbin huzurunda, onun önündesin. Artık el melik olan Allah'ın huzurunda onunla konuşmaya başlıyorsun ve o da seninle konuşuyor. Onun katında senin istediğin, hatta istediğinden fazlası var. Senin istek daha yolunun ulaşamayacağı derecede her şey var. Kardeşim Dünyanın içerisinde birçok istenmeyen ortamlarla muhtelit yaşıyoruz. Dünya adeta bir jungle gibi. İçerisinden kendi nefsini kurtaran ne kadar az insan var. Sürekli kaygılarına kaygı katan, dertlendikçe dertlendiren birçok hadise oluyor. İşte bunların arz edileceği en yüce makam senin bir anda önünde duruyor. Seni bu dünyada sıkan ne varsa ona arz et. Anlat, bahset, konuş ve unutma ki huzurunda durduğun zata karşı yüzünü çevirmediğin müddetçe o senden yüzünü çevirmez. Tıpkı Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi. Kul namazdayken yüzüyle sağa sola dönmediği müddetçe Allah-u Teala da ona yönelmeye devam eder. Yüzüyle sağa sola dönecek olursa Allah da ona yönelmekten vazgeçer burada dikkat edilecek durumlardan biri de Allah Subhanehu ve Teala ile konuşmanın çok muazzam olduğunu unutmaman, lafızlarına, hareketlerine dikkat etmendir. Zira Allah Subhanehu ve Teala el halik, el melik olandır. Ona müstahak olan bir muameleyle muamele etmen gerekir. Sıradan bir konuşma ona layık olabilir mi? O halde Allah ile konuştuğunda onunla nasıl muamele etmelisin? Aslında durum Allah'a dua edip etmememiz değildir. Bilakis Allah bize icabet ediyor mu, etmiyor mu? Allah Subhanehu ve Teala herkese icabet etmemektedir. Gece gündüz demeden Allah'a yalvaran, ondan isteyen nice kimseler vardır ki Allah Subhanehu ve Teala onların hiçbirine icabet etmemektedir. Çünkü Allah'ın icabet etmesinin hiçbir sebebi bunların yanında bulunmamaktadır. Bu konuda akıllı olan kimselerse Allah'ın kendilerinin dualarına nasıl icabet edeceğini bilmektedirler. Allah'ın bize icabet etmesini istiyorsak şu hususlara dikkat etmemiz gerekir. Öncelikle duada belirlemiş olduğumuz metodumuzu değiştirmemiz gerekiyor. Allah ile olan muamelemizdeki edebimizin güzelleşmesi için uygun bir ses tonu seçmemiz gerekmektedir. Kendi kendine yalvararak ve ürpererek yüksek olmayan bir sesle sabah akşam Rabbini an. Gafillerden olma. Araf 205 Bunun anlamı sesini çok yükseltmemek ve çok da kısmamaktır. Siz işitmeyen ve uzak olan kimseye dua etmiyorsunuz. Bilakis siz işiten ve yakın olana dua ediyorsunuz. Ve o sizinle beraberdir. Buhari Bu dil yönünden böyledir. Geriye ise kalp kalıyor. Dua esnasında kalbine çok dikkat et. Zira birçoğumuz Allah'a dua ederken sözlerimizi öylesine serdediyoruz. Ezberlediğimiz duaları alışkanlık haline terenim ediyoruz. Fakat ne söylediğimizi bilmiyoruz. Dil kalpten bağımsız bir şekilde hareket halinde nereye gidebilir ki? Beden bir bütündür. Kalp ve dil ise, birbirinden müstakil hareket ettiğinde, orada nifaktan başka bir şey söz konusu olmaz. Dilimiz, Allah'a sünnetteki en nadide duaları ederken, kalbimiz hangi dünya meşgalesiyle münderi çaldı. Acaba işler ne durumda? Şu şahsa ne diyecektim? Yarın hangi programı yapmam gerekiyor? Derslerimi yetiştirebilecek miyim? vs. Dil Allah'la konuşurken, Kalp adeta İstanbul turu yapıyor. Dil, iştahlı bir şekilde harfleri, kelimeleri yutuyor, aceleyle Allah'a dua ediyor. Ve sonra bitince, dua ettim, Allah'a hamdolsun deyip görevini tamamlıyor. Hayır kardeşim, Allah bu duayı kabul etmez. Allah'ın şanı ve celaline bu dua, bu istek, bu konuşma yakışır mı? Dünyada beş kuruş etmeyen kafirlerin makamına çıktığında da aynı şeyi yapabilir misin? Bunu sor kendine ve âlemlerin Rabbine ettiğin duayla kıyas et. Biliniz ki Allah, kendisinden gafil olan bir kalbin duasını kabul etmez. Tirmizi İnsanların birçoğu secdede, ezan ve kamet arasında, vitir namazında birçok dua etmekle beraber başka şeyleri düşünmekteler. Kelimeler tekrarlanıyor. Fakat kalbe muafık değil. İnsani ilişkilerde dahi bunu kabul etmeyen bizler, karşımızda ne söylediğini bilmeyen kimselere hakaret dahi edebiliyorken, alemlerin Rabbine hangi cüretle bu kelamı layık görüyoruz? Sana şimdi bir örnek vereceğim. Diyelim ki bir kardeşin seni telefonla arayıp para istedi. Zira buna çokça ihtiyacı var. Sana bunu söylerken de, Kalbi başka şeyle meşgul. Sana söylediği kelimeleri önemsemeden tekrar edip durmasına karşılık ne hissedersin? Cevabını ben vereyim istersen. Bana ne dediğini bilmiyorsan, ne diye arıyorsun der ve karşındakinin seni takmadığını, sana değer vermediğini düşünür ve onun isteğine karşılık vermezsin. Allah için en güzel misal vardır. Allah Subhanahu ve teâlâ her şeyden yüce... En güzel olan zattır. Allah, kalbi meşgul olan bir duaya icabet etmemesi daha evlâ olan değil midir? Kardeşim, Allah ile konuştuğun dua vaktinde, kalbinin serdettiği kelimelerden gafil olmasından sakın. Allah ile konuştuğunu bilmez bir şekilde dua etme. Allah ile konuştuğun, onunla baş başa kaldığında tüm dünyayı arkana al ve sadece, Allah ile konuştuklarını düşün. Tadarruh hissi Bazı insanlar da var ki, Allah'a dua ettiğinde kalbi gafil değildir. Çünkü duada çok hususi bir meseleye değinir. Bu dua, icabete en yakın olan duadır. Dua eden kimse, bu esnada öyle hislere kapılır ki, bu hisler ona duanın lezzetini vermekle beraber, ona kuvvet de verir. Bu hissin adı, Tadarrudur, yani Allah'a karşı boyun eğme ve O'na huşu içinde yalvarmak. Tadarru, haddi aşmanın ve Allah'a isyanda bulunmanın zıddıdır. Tadarru, O'na zilletini göstermek, nefsin tasgiri, küçülmesidir. Rabbinize tadarruyla ve gizlice dua edin. Çünkü O, haddi aşanları sevmez. Araf 55 Rabbini tadarruyla ve korkarak yüksek olmayan bir sesle sabah akşam an, gafillerden olma. Araf 205 Kardeşim, Allah'a karşı fakir olduğunun göstergesi tadarru olarak dua etmendir. Sen Rabbine fakirliğini söyle. Ondan başka sığınacak hiç kimse yoktur. Rabbin senin bunun yapmanı ister. Senin aciz olduğunu, muhtaç olduğunu söylemeni, elem verici azabın sana isabet etmesini engellemek için, bu derecede dua etmeni ister. Kul günahkar dahi olsa, Allah'a yönelip, tadarru ile tevbe ettiğinde, Allah'ın da ona muamelesi farklı olacaktır. Son olarak, bir örnekte sohbetimizi noktalamak istiyorum. Allah, Kur'an'da, tadarru'dan öyle bir bahsediyor ki, Bir kavme bunu yapmaları için darlık ve sıkıntıyla imtihan ediyor. Senden önce de ümmetlere elçiler gönderdik. Tadaruda bulunsunlar diye, onları darlık ve sıkıntıyla yakalayıp cezalandırdık. Hiç olmazsa, kendilerine böyle baskımız geldiği zaman, Tadaruda bulunsalardı. En'am 42-43 Kendim ve senin için duamızı, ibadetimizi güzelleştirmesi için, Bize yardım etmesini, kendisine dua ettiğimizde onu katında kabul etmesini Allah'tan isterim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun duamızla. Bu yazı Tevhid dergisinin 13. sayısında yayınlanmıştır.